297, numaralı konu, Cunade bin Ebi Ümeyye'nin hicret etmesi, evet, Cunade bin Ebi Ümeyye şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber zamanında hicret etmiştik, bu hicret hakkında ihtilafa düşüldü, kimimiz hicretin kesildiğini, kimimiz de henüz kesilmeyip devam ettiğini söyledik, nihayet Hazreti Peygamberin huzuruna çıkarak hicretin kesilip kesilmediğini sordum, Hazreti Peygamber, kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez, buyurdular.